Keseke no da. Playlist programı yapacağız. Araya da ufak sohbetler serpiştireceğiz. Bugün Derya ben bu arada. Bugün seçimdeyim. Bence artık senin sesini tanıyorlar Derya. Tanıyorlar mı? net tanıyorlar Zaten yani. Programların çoğunda adımı söylemediğim için. Evet. Ya tanıyacağım <gülüyor> ya da kim bu yine ya diye böyle. Ben, ya, ben de seçim. Evet. Bence senin sesin gayet seçim. Artık geçen olmayı. haftadan sonra benden bıkmışsınızdır diye düşünüyordum ama. Ha, tek başına dev kadro olarak. Evet, derya'yı Bık yalnız yeterli. bırakmayayım diye geldim ama e, tabii ki yine yalnız kalmadık. Elif'le Deniz de burada. Evet, çatlısın. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> evet, bugün bir de Deniz'in doğum günü. İyi ki doğdun Deniz. E, Sana e, şey yapalım şarkı istiyorsan şarkı söyleyelim buradan. Evet, istiyorum. Tamam. <gülüyor> Aa, sö söyle rahat ekleyelim rahat hemen listeyi. Ee, ne söylesinler? Söylesinler derken. <gülüyor> biz, biz söyleyeceğiz. Okey. Bet Sistemi'siz şiir okurum sana çok yani en en iyi ihtimalle şiir okuyabilirim sana bir noktada. Bak çiçek veriyorum Deniz ne istersen. Aa. Ah. <gülüyor> Derya'dan Olur. Cesur hareketler. Yani Hepsini okey. Evet, kalp Deniz'in doğum gününü ayrıca kutlayacağız. Evet, yani ben biraz seçire bakıyorum aslında. <gülüyor> Neden baktığımı çok iyi biliyor. <gülüyor> Deryan, bye programın başında söyleyeyim herkes sonradan açıyor ya. giren bir de bana şöyle bir eleştiri getirdi. Şimdi burası şey gibi dedi, sanki böyle PR yapıyormuş gibi olur dedi. Orası sonuçta lesbianin hani bir şeyi ya böyle. Hani ya Okey ama kendi içimizdeki bir şey evet. yani. Ben şu an çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl duruyorsun mesela? Tamam. Ben şey yapmamaya çalışıyorum. Kulum okay, cool bozmamaya çalışıyorum. <gülüyor> cool. ee, Asla benim dinler. arkadaşım Asla ben benim. benim bir arkadaşım var. <gülüyor> Şimdi Derya'nın heyecanını yani ne dedi? Tabii ki ben de çok heyecanlıyım bu konuda da birazcık ben şey gibi oldum. Ee, bugünden sonra hani böyle finaller falan biter mezun olursun böyle diplomayı alırsın falan sonra bir rahatlık gelir böyle tatil değmişsin gibi şu an mesela yapmam gereken bir sürü şey var ama umrunda değil, değil. Ee, bir süredir üstünde çalıştığım bir roman dosyası vardı bugün yayın evine hayırlısıyla teslim <gülüyor> ettik <gülüyor> evet e, umarım şöyle yakın bir zamanda çok uzak olmayacağını düşündüğüm bir zamanda e, ser yayıncılıktan kadın kadına aşk okuyacağız. Vuhu, çok Bolca. Evet. <gülüyor> çok heyecanlı. Sansürsüz. Baya <gülüyor> baya. <bayağı. gülüyor> Şimdi, eee evet, şuradan... Bu arada dün gece Derya evet. onda şey yapayım. Dün gece Derya bende kaldı ve eee oturup Böyle i̇ki saatte oturdu, romanı okudu ve geldi yanıma. Bitti diye böyle. <gülüyor> Seçir uykuluyor falan. Evet. Seçir bitti. Arada Aa. böyle başında bekliyorum falan. Ne yapıyor, gülüyor mu, nasıl tepki veriyor falan <gülüyor> diye. Yalnız yazar e, tepemdeyken mesela, bir kitap okuyor. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok ya. Deniz görmem Biraz baskı yani. Bakıyorum Değil, ben, gülüyor uzanıyorum. mu? Böyle miliklerimi falan bakıyorum. Bir baskı falan. Dur şurada güleyim falan şakalar. Şakalıyım da ayıp olmasın diye. herhalde espri yapmış ben bir güleyim falan diye. Kıyama şakalar komik. <gülüyor> Yok şimdi öyle ben, <gülüyor> <der ya. gülüyor> ben biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hakikaten yani ben e, kendi adıma hani gerçekten çok heyecanlandım. Ee, yani seçini düşünemiyorum birazdan sürekli seçine bakıp duruyorum evet. ee, yani bir kere benim için çok büyük bir onur hani o romanı şu anda bana okutmuş olma yani ee, o, benim o, o benim için öyleydi yani sen akşam o yorgunlukla geldin <gülüyor> ona rağmen oturdun bir de bilgisayardan okumak da hani kolay değildir ha. hani çıktı olsa neyse <gülüyor> hani şöyle de bir şey var ee, gerçekten tek soluk da okudum ki ben sıkıldığım şeye dönüp sana böyle kibar evet. olmayacak. Seçilciğim başım ağrıyor. Geri kalan Son olsam mı? Derdim yani. Hakikaten başladım, bitirdim. Şimdi şuraya bağlayacağım. Ee, okuduk, okuduk, okuduk. Şimdi bugün de playlist haftası, playlist programı var falan işte ne yapalım, ne edelim konuşuyoruz. Şimdi böyle roman çok güzel akıyor, akıyor, akıyor, falan. Ben böyle gülüyorum, heyecanlanıyorum falan. Arada seçene dönüp bakıyorum, sırıtıyorum. Sonra bir yere geldi. Ee, orada böyle seçil... E, Roman içerisinde geçiyor bu. E, alt alta böyle şarkı isimleri sıralamış. İşte bir şey anlatıyor yani. Bir kurgunun parçası bunlar. Döndüm Seçil'e böyle Seçil dedim, efendim dedim bunları çalalım mı ya yarın dedim böyle. <gülüyor> Hakikaten tam 10 tane şarkı. Ve seçilen o kurgusunun bir parçası olan 10 tane parça. E, böyle Seçil gürdü <gülüyor> hani ya olabilir aslında ama yapsak mı çalsak mı ama nasıl olacak söyleyelim mi? Ya söyleyelim tabii diyorum yani bu muhteşem bir şey. Hani bunu paylaşmak Playlist de hazır çıkmış oldu. Evet, evet. yani bugün <gülüyor> Sadece çalacağımız... romanı... <gülüyor> bugün çok böyle karlı bir gün romanı verdik. Oh, valla bedavla. <gülüyor> Playlist <ona>. aradan çıkmış <gülüyor> oldu romanın içinden. Bütün içinde. işlerimiz var üzerinde. <gülüyor> Aynen. Evet, bu şarkıların, bugün çalacağımız işte 10 parçanın tamamdı. Hakikaten romanın içerisine geçen 10 tane parça. O yüzden Seçil özellikle çok anlamlı o evet. parça. Ben de paylaşmak istedim açıkçası yani bunu sizlerle de. Teşekkür ederim. De biz ben, teşekkür ederiz. Ben birazcık çok kabul ettim Çok böyle aşırı heyecandan şey oldum. Hatta Derya'yı dedim Derya ben çok fenaim. Sabahtan beri iki tane herkese aldım ona rağmen bir o kadar gerildim o kadar gerildim ki hani gideceğim ve şey yapacağım. Neyse ki e, hani onu da daha anlatmadım gelir gelmez yayına girdik. Yani hiç öyle çok bir gerildiğim falan gibi geçmedi. Düşündüğümden çok daha tatlıydı. Tabii ki zaten ser yayıncılığın işte hani LGBT hareketine işte onunla ilgili yayınlar hazırlamaya zaten bir şeyi belli. Nasıl bir tavır aldığı belli. O yüzden çok tatlılardı, çok tatlı karşıladılar ve böyle hiç beklediğim gibi gerilmemi gerektiren bir şey yokmuş. Şu an sadece şeyi bekliyorum böyle. WhatsApp'tan yazmamak için zor diyorum. Okudun mu? <gülüyor> Nasıl de yani 2 saat oldu. Nasıl? Bir, bir buçuk saat sonradan beri başladım ben. Acaba sorsam <gülüyor> mı okumuşum o şeyi? Artık Çünkü... şimdi 2 saatte okuyormuş. Ne evet. yapıyorsun ki? Bir hemen okunuyor. Var o oku... <gülüyor> okut. <Okuyanlar> var ya <yani. gülüyor> ben sürede tuttum. Bir otursan hemen okursun bak. <gülüyor> bak kendine varsa. <gülüyor> Şimdi öyle böyle bir e, bekleme süreci. Umarım çok uzun sürmez bu bekleme süreci. Hani e, Artık ne zamana e, işte olur alırız, ne zamana çıkar eder. Zaten gelişmelerden haberdar ediyor oluruz. Size yani. yani. Hiç ben hiç etmesem, etmedi. ben <gülüyor> etmesem <gülüyor> hani derim, Gönüllü PR <gülüyor> ekibi lezbifem dün Söyledim böyle böyle. <gülüyor> ee, bu ondan da birazcık böyle bahsedelim mi? Playliste geldik ama... E, dün biz Lezbifem e, olarak e, şey dedik. E, Spod'un oh, ve evet. Seçbir'in e, Hollanda, Amerika ve İsveç üç konsoloslukla birlikte e, homofobi, homofobi, transfobi, bifobi e, gününü e, işte karşı. anmak üzere karşı günü anmak üzere bir şey vardı, etkinlik vardı. Ee, öncesinde bir seminer vardı sonrasında e, kafası karışık kontratörör Nuri Ateş sanırım hepsini söylebildim adını <gülüyor> ee, onun bir canlı performansı vardı ee, öyle etkinlikteydik artık böyle konsoloslukların etkinliklerine falan <gülüyor> gitmeler o tarz böyle davet edilmeler evet gitmeler, orada edilmeler. söyledim Ece de inanılmaz böyle şey işte lansman yapalım işte bir şey falan ya işte bir kutlarız bizim ofiste seçil falan diyor. Seçil bizim ofiste kutlarız falan. <gülüyor> ne ofisi ya diye. Nece diyor ki büyük düşün <gülüyor> Burası nasıl? <gülüyor> Direkt o mekan Ot, şey yapıyor Otelin terası falan diye böyle. Gerçi şehrinin manzarası çok daha evet. güzeldi. Yani. Ki, ya biz, ki bizim çok güzeldi. de terasımız var aslında. Orayı da öyle bir şey yapabiliriz, düzenleyebiliriz evet. falan gibi durum söz konusu. 18 tane etkinlik yapacağız. için evet. bir tanesi sizin ofiste olabilir. Ya ben mi? gelirken şey düşündüm bak, hiç istemiyorum ama bir taraftan rakı yapsak ya. <gülüyor> yani böyle bir rakı yapalım, bir rakılı bir kutlama olsun tamam, kendi 20, aramızda bir bizim bir tanesi oldu. Biz tanesi <gülüyor> <ofis>. iki <gülüyor> tanesini şey yaptık, belirledik. 26'sını EC ile biz <gülüyor> organize edeceğiz. Görme görme biçleri kitabıç. Ay gerçekten görmedik ama görmedik, <gülüyor> yani görmedik Kitap vardı aman. da biz mi edildik evet. yaptık yani. Lütfen Aynen. okurunu yapmayınız. Bu Ben okudum Okurum da yani gerçekten. Okurun, okudum. Evet ya cidden oturdu okudu yani. Ya, Tepesinde değil. beklediğim için e, biliyorum. E, <gülüyor> İçimde mi bıraktım kitabı? <gülüyor> <gülüyor> ben zaten uyuduktan sonra biraz çabuk geçti gibi. Yani <gülüyor> böyle oraları scroll yapmışım. Ya herhalde şunu anlatmıştım bana. Neyse falan. uyudu sonuna bakayım. <gülüyor> Sonunu sorar çünkü. <gülüyor> An, yok, yok, yok yok şaka gerçekten okudum. <gülüyor> okudum hepsini anlatayım mı falan diye. anlatırım anlatırmışım. Tabii. Aşkım spoiler vermez de. Bir <gülüyor> sus o Neyse o zaman şarkıyla devam edelim. Bizim bu gayet bitmez yoksa. Kliçon gezegen olan. Than you were here before. Couldn't look you in your eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I was special You're so very special And I'm a creep I'm a if it hurts I want have control I want a perfect body I want a perfect soul I watch it and when I'm not around So very special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the Right biz böyle bayağı bir Çok yerlere gittik ettik. falan. <gülüyor> ya şey Seçil biraz apar topar geldi. İşte hani yerini <gülüyor> yapabilmek için şey yapamadık konuşamadık <gülüyor> dediği gibi. <gülüyor> biraz şey görüşmesinden bahsetti. İşte evet. Şöyle olur böyle olur falan diye. ihtimalleri konuşuyoruz. Aynen, Nasıl ihtimalle olacak, olacak falan konuşuyoruz. Bebekim biz onu çıkarırız. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> parti yaparız. Her türlü. Her türlü onu çıkarırız. O kitap çıkacak. O kitap raflar da çünkü böyle bir şeye gerçekten ihtiyacımız var ya. Yani. Var var. Hani... Yani. Artık yeter canım geçelim şu şeyi yani. Hani böyle gizli kapaklı falan filan. Artık o patlamaları falan filan yaşayalım. Evet. Hani ne bileyim taşlanalım, lanetlenelim. Yani Ayaman da açık açık da. Mi? Falan ama aşalım yani yeter ki. Bunları aşmak için birazcık böyle bir o cesareti göstermek gerekiyor. İşte geçen haftaki programda da böyle uzun uzun anlattım işte şey yani neden şu an işte Avrupa'da bir Amerika'da bir LGBT edebiyatı var da şu an işte Türkiye'de yok çünkü onlar bunları aşmışlar yani hani işte bunun karşılığında cezasıysa cezasını çekmişler dışlanmaksa bunu yaşamışlar işte ülkesinden olmuşlar falan filan bir sürü örneği var bunun. Oscar Wilde'dan tut işte James Baldwin'e kadar Virginia Woolf'e kadar falan filan ama bizde Ay bedel mi ödeyeceğim yoksa şu an kız, yani kız şey. Aa, kız ne oldu düşünmedi. kürek şeyi falan böyle o yani evet muşla an... yargılanmalar mı yargılan kısımındaki kopya falan geçsek öyle mi yok mu? içiyorduk ne oldu şurada <gülüyor> <yani? gülüyor> <gülüyor> ne oldu niye kurban oldun basta neyse Asma içiyorduk ne oldu niye taş attınız şimdi, <gülüyor> biz anladık falan Biz o kamerada <gülüyor> kendi gazakinip böyle <gülüyor> ne oldu ki sana Niye iş bu tepkiler? Seval, işte yolda gelirken irmeş şey diyorum böyle. A kesin çok çirkin çirkin yorumlar yazacaklar böyle, işte. Am seven gördüm. yazar. Aman niye? X söz sözlükte falan böyle. Ya. Am seven yazarımsı. Vah hatta yani. <gülüyor> Facebook sayfamıza bile ya neler girdi evet ya. Ya, ya. şöyle bir şey Facebook sayfamızda. Çok adminiz yani hakikaten bayağı adminiz. Ama hani çoğumuzun görevi şu gelen yorumları <gülüyor> silmek sadece. Evet. Hani o kadar saçma sapan şeyler yazılıyor. Şey yapıyoruz tarzı değil mi? O gizli, gizli, işte, gizlediklerimizi engellersek, en azından birazcık azaltabiliriz. Tabii, tabii. Hani ben aynı kişi benim yaptığım şey direkt şikayet edip engellemek. Ha, aynen ben de öyle yapıyorum. Öyle olunca zaten bir daha iletişime geçebiliriz. Evet. Bence tekrar bir fake hesap açacak. O evet. kadar enerjisi varsa da gerçekten <gülüyor> bu hayatta hiçbir şey yapmıyor kişi. Sadece bunun için yaşıyor. Kocasından zevk alamayan ve değişik fantezilerden denemek isteyen kadınlar diye başlayan. <gülüyor> Ay yine öyle olsaydı. Ben zaten isimlerden falan anlıyorum yani. Hani şu kişi yorum yaptı diyor. Tabii direkt fake hesap direkt açıp sileyim engelleyim falan diye diyorum yani. Ay bir tane öyle birin yanlışlıkla bunu artık niye bilmiyorum Engellemişiz ama nasıl olduğunu hala çözemedik Pınarla. Ee, Kilitondan bize ulaştı mesaj atmıştı arkadaşlar beni neden engelledin falan diye ben şaşırdım hani. çünkü Kilitonlar bize daha önce de mesaj atmıştı hmm. ismim tanıyorum hmm. yani ya dedim hani biz genelde hani böyle e, seksiz yorumlar içeren ve taciz ama yazılan şeyleri <gülüyor> evet. silip engelliyoruz yani, hani öyle Fakir bir şey düşünmüyorum tabii ki de falan bir yanlışlık olmuştur herhalde ama ama yani ne yorumu bulabildik bir de hmm. neyi sildiğimizi artık biz böyle bizim sinir anımıza falan el alışkanlığı de, kusura bakmayın <gülüyor> direkt bir şey yapmışız da yani. açtık tekrar evet. Aynen, yani kadına yaptığımız e, arada, en önemli şey Hani yorum sil, gizle falan filan olduğu için. Hmm. O yüzden arada kaynarsanız yazın bize. Bilerek yapmamışızdır. Aynen, gerçekten kaynarsın. <gülüyor> e, deyip böyle önümüze genetik silmişizdir. Çünkü Birbirimizi gerçekten... siliyoruz yakında böyle. Yani ben... De, derya'yı der siz ya. Siz için beni niye sildim <gülüyor> Ne bileyim ben. Ben lezzetlerimin sayfamıza engelliyim. Benim ama hiçbir şey yapamıyorum. <gülüyor> Çünkü silmişler. modilde beni de şey yapmış. Ya ben şey yapmıştım oraya yani güzel bir yorum biz ya yani kendimize de acımasızız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şekilde insan ayırmıyoruz, ayırmıyoruz. Yalnız sözde playlist programı ama <gülüyor> kendimiz <Aslalsın> gibi. <gülüyor> Elif ve Deniz siz de biraz konuşmak ister misiniz? Ya bilmiyorum. Ya Elif bir şey yapmış onu anlatsın bence. Elif çok güzel bir şey yapmış bence. Ben çok etkilendim Hı. yani. Annetine de ne demek <gülüyor> Sal bir şey değil o çünkü. Annetine <gülüyor> ne demek sal bir şey değil. Çevirmenler ben çok özgürdür yani, yani. ben arkasındayım. O. Ama zaten olay çevirden çok şey. Sen de dedin ya, yani Türkiye'de niye LGBT'ye edebiyat yok. Yani her şey böyle, böyle. Gerçekten okuyorsun. Hani işte sizin yazılarınız o T24'ye çıkan şey var diye. Yani hep böyle bir yazarları sonradan açma etkinliğine dönüyor. Yani kime evet. yazmış bunu bir erkeğim yazmış bir kadın mı yazmış bu? Evet, bilgi karasuda evet. da böyle iğneyle şey yapar gibi böyle bilgi karasın Vallahi geçtin sen. <gülüş> Bak şu süturda geçiyor ya korkmeyin. Ama adam yani gay falan tam yani baya gay falan. Mesela işte Saith Faik falan böyle hani ama böyle kız bak buradan belliymiş falan. Yani neden bu kadar hani şey yapıyoruz? Aynen. Dediğin gibi yazarları açmaya çalışıyoruz yani. Ya işte biraz bu şey bir ilişki. Yani hani ben şey ilişkisini kurmaya çalıştım. Hani yani tam sosyolojik olarak da belki bir şeyler hani Amerika'da daha kolay yaşanması evet. da daha zor. Ama bu dil meselesi de çok etkiliyor bunu. Hı hı. Görmüyorsun yani benim üzerinde çalıştığım şey burada bir o kişisi var, itfaktır yahut şey işte o İngilizceye dönünce he oluyor hı hı. yani he oluyor, daha az it olmuyor genelde. Hı hı. İşte o Türkçede o denilen kişi kim bilmediğimiz için da biraz böyle bir açma şey var ya, İngilizce'de mesela anlamlar çok daha direkt bir şekilde söylenebilir. Türkçe'de çok fazla böyle kelime şeyleri, hani Tabii canım, alt anlamlar yaratabiliyorsun. bir kere o bile bize bunu sağlıyor yani. Aynen görünürlüğü Kapamak için çok uygun bir dil aslında. Yani yani alttan alttan bin tane şey söyleyebileceğim bir şey. İngilizce daha direkt bir dil. Bir de kelime Hı -hı. aznesi falan çok daha fazla olduğu için Hı -hı. E, üçüncü tekil şahıs veya işte çoğu şahıs bir şey de oluyor, cinsiyette falan da oluyor. Aynen. O Açıdan bence biraz didik didik aramız geldi. Yani çok cinsiyetsizmiş dilimiz. Kuyr. Kuyr. Kuyr. Kıymetini bilemiyoruz. Siz hala bu dilden mi? Baksana o onlar da... ne zaman gelmiş kuyr? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyorsunuz öyle. Dilimiz kuyr'dır abiler diye. Allah'ım. Bence kuyr olmasaydı dilimiz. Ama şimdi de kabul kuyurdur. edilebilir bir şey bence yazarlara bir bir parça açmak yani çünkü insanlar hani aklına bile gelmiyor ya. Evet. Her şeyin heteroseksüel olması falan. Tabii canım. Yani... Evet. evet yine o, erkek yazdığı... Uygun şimdilik ama ideal değil hı. tabii. Evet. Mesela şeyi merak ediyorum. Birhan Keskin'in okuyup... Hani Birhan Keskin bu şiiri bir kadına yazmış olmayabilir ama... Birhan Keskin bu şiiri bir kadına yazmış olamayabilir ama... Birhan evet. Keskin'in eşcin onu okuyup... Hı hı. Aa! Ne güzel bir aşk şiiri. Evet. <gülüyor> yani evet. bunu yapanlar oluyor o mu? yani Mutlaka keskin vardır. Keskin öyle olduğunu bilmeden önce. Mutlaka o vardır. Hiç düşünmemiştim bile. Evet. Şeydi, kendi kafamdan hani öyle hayalde kuruyorduk da şeydi. Evet. <gülüyor> Gençtik. <Evet. gülüyor> Ama yani bilmeden önce bu kadar net şey değildi zaten. Evet. Ama o zaten bir işte o bildikten o yani. sonra okuyunca tekrar bir şey oluyor. Mesela ben de Bilgi Karasu'yu Kır, Bilgi ilk okuduğumda eşcinsel olduğunu bilmiyordum. Ve eşcinsel olduğunu öğrendikten sonra gerçekten bütün böyle metinlerini dönüp tekrar okumaya başladım. Zaten çok sevdiğim bir yazar. Ve bu defa öyle bir gözle tabii ki bir sempati şey kurma durumunda olduğu için hani e, tekrar dönüp o gözle okuduğumda cidden böyle ama böyle satır satır satır arasında oha nasıl anlamamışım ne demek nasıl anlamamışım nasıl anlıyorsun ki yani <gülüyor> hani bilmediğin süreci asla anlamam mümkün değil zaten oradaki o imayı oradaki işte ne bileyim o ilişkinin öyle bir şey olacağını o kadar böyle gizli kapaklı bir şekilde e, anlatılıyor ki işte o dilinde birazcık hani Dil de bilmenin yeteneğini de kullanıyorlar evet. aslında. Yani hani bu bu olanakları da kullanıyor olmaları da aslında ayrıca bir şey. Ee, Sen de çok kapalı yapmışsın. <gülüyor> ben ya. biraz kapalı ya. Çok kapalı. Ben hiç anlaşılmayabilirim. Artık. Hiç anlaşılmıyor. <gülüyor> İbneyim. İşte bu Al! <gülüyor> i̇kinci cümlede Hadi <daha. gülüyor> hani Az bekle daha. Belki ikinci sayfada falan bahsediyor. Açık açık. Ya varsınız bu arada. Bir tane de şey adı, yazarın adını unuttum bu. Tütülü Amiral. Hmm. Amiral tütülü şey vardı o yani. Evet Daha, evet evet. Şey geçen haftaki programı yaparken görmüştüm not almıştım ben de ama okumadım mesela. Okumadım. Birazcık da şey var mesela Kabe ee, tütülü Amiral. Evet. Hmm, benim bir e, mesela Selden mi şey hmm. bir <gülüyor> Şey de Cahide bir de sağdan çıktı. Hayır, hayır, atısını, hayır, e, hayır, onu onu biliyorum ama onu hiç bilmiyorum. Eee birazlık şey var. Yani hani o bilinmeme durumu da söz konusu yani ama kaçırmış olmak da belki de bizim şeyimiz. Yeni, yeni bir şey mi? Hiç. Çünkü pembe tütü biliyorum ama çayda bir gül öyle bir evet. hmm. şeyin yazısı bir... var. Yasemin olur. Hmm. Onun yazısı bir onun. Tamamdır. Fizofren'in falan her şeyler almadım. Hımm. Tamam. Bakayım bana. Güzel. Geçen hafta da devamlı gibi oldu. <gülüyor> Şarkı mı giyiyorlar? Okey şarkıydı. <gülüyor> Devam edelim Gezegen <bence>. olan. <gülüyor> All your love now Cause for all we know We might be dead by tomorrow To my heart Cause all I hear Is I'm not ready now And I can tell That you didn't hide To face your mother Losing her lover Without saying goodbye Without saying goodbye Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? So you'll provide the birdbath if I provide the skin. Now I'm in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. has hit those little brides and sons they got angelic tendencies like some boys tend to act like queens if every angel's terrible then why do you watch your sleep love to hear us sing purple eyes like rings and the flowers have no scent and the child's been miscarried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 Never paid him no mind Jim Morrison had his elevators His elevators He had his elevator angel oh. And if every angel's terrible Why do you hide inside her Like a child in a skirt Supermarkets loud and bright Boy, don't she feel warm tonight Boy, don't she feel warm tonight Boy, don't she feel warm tonight boy, <gülüyor> evet Deniz'in bugün doğum günü olduğu için bizim bile ona ruhsatını vardı. <gülüyor> okay. Resmi lesbian resmi olarak kendisinde etti az önce artık. kapıdan girerken. Evet, evet. De artık bu ruhsat olayı şöyle. Ee, Bana deniz. özel. <gülüyor> biz denizlere ruhsat vermiyorduk bir süredir. 6 <gülüyor> <gülüyor> aydır falan biz bir anlık ruhsat almaya çalışıyoruz. Genelde bıçak sevişiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı sebepleri var bunun <gülüyor> ee, kedi sevmemesi. Ya onu amaçlı mı satıyor? Bence de abi. Evet. Amerika'ya gidip. Yani <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Öğleyeli boş dönmesi falan. Ne? Yani uçağa atıp mı getireydim Ne yapıyorum. <gülüyor> Böyle hikayeler bizi bir inandıramadı lezbiyen olduğuna. Aramızda sanki casusmuş gibi geliyor bize biraz yani. Hükümete bildiriyor. <gülüyor> Allah. Sinan arıyor. <gülüyor> Herkesi. <is> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> rahat ol aç. Hoparlı Açıyor rahat da biz de duyalım. Açtı. Alo de FaceTime yapıyor. Hiç yüzümü görmeden konuşuyor. <gülüyor> Ay az önce konuştuk az önce. Ve bilmiyorum. Beni... Ya seni yerim. <gülüyor> Radyodayız şu an. Yeginde yani. Sen de <gülüyor> bağlandın. <gülüyor> artık sen de biliz bir femsin. <gülüyor> Bayağı yayındasın. Bana sağlam bir resim gönderdi yalnız bugün. Aa, evet. <gülüyor> Bayağı. <gülüyor> konuş, konuş. Konuş <gülüyor> Utandın mı? Utanma aşkım. Utandım. <gülüyor> Buradan finalleri olan bütün lübunyalara ve mezun olacak bütün lübunyalara şans diliyorum. <gülüyor> güzel güneşler <gülüyor> için teşekkür ediyoruz. Bence Deniz ben sonunda doğru. -do. Ha, ha, ha. Ya çok evet. tatlısın şükrederim. <gülüyor> saçlarını mı kestirdin hayatım? Saç, <gülüyor> saçlarını mı kestirdin diyor. Neyse ben kapatayım sonra konuşalım. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Döküyorum bay bay. Bay bay. Böyle rahatsız işte böyle geniş insanın Öyle var. Var. Evin salonunda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bir kediler eksik yemin ediyorum ya. <gülüyor> Neyse ki değil mi? Neyse ki. Gerçekten deli ediyor makinederiniz beni ya. bacağımı falan atladılar sabah seçil yani. Ya Çok seçim kadar. senin kedin iki ayak üstünde duruyor. Ben kimseyi inandıramadım buna ama hayvan kaleci gibi yemin ediyorum. <gülüyor> kedi böyle yukarı kaldırıyor ve yani üstüme sonra koşuyor. Falan <gülüyor> <kedi>. <gülüyor> koşuyor gerçekten sonra atlıyor. Sonra seçil gelince bir bok yokmuş gibi davranıyor. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Suçlu yine ben oluyorum. Sonra ben ruhsat alamıyorum. <gülüyor> Bu konuda üstüne <gülüyor> gitmeymişiz. konuşuyorsunuz güzel. şu an? Evet. Çok kötü. Evet. O zaman gençler siz bırakmayacaksınız. Ben şarkı giriyorum. Ben bıraktım. O zaman ruhsatından bahsettiğiniz bize. Ruhsatımı yazılı belge olarak istiyorum. Sonra vermedik diyorsunuz. Daha önce de verdiğinizi iddia etmiştiniz. <gülüyor> Alkollü kafalarla. <gülüyor> yok, Çocuk azından hatırlamıyorum. Üçüncü alışım ayıkla. falan olabilir Artık yani. Yok doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi. Artık, birezi. Birezi. Verin yani, Artık yani. Basılı. İmza istiyorum herkesten. <gülüyor> Buradan sesleniyorum. Ece. Kayıt İsmi. <gülüyor> Pınar. <gülüyor> Seçil imza olsun. Kerem Renda da şahit olsun. <gülüyor> o zaman ben senin için şarkı gireyim mi? Gir bana bile izleyen şarkı. Yeah, no absolutely. You know, a Drink up, baby. Stay up all night. With the things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget. Them away, the images stuck in your head. Cooler Lime Tutti Fruity Special Raspberry Leave it To me Three Gris Scotch Lassie Cherry Smashed Lemon Freeze I want To go To Mars Where Green Rivers Flow Sweet 16 is waiting for you after the show. I want to go to Mars. You'll meet the Goldust twins tonight. You'll get your house desired. I will meet you under the light. Juicy grapefruit, lucky Monday. High school football, hot fudge buffalo, tulip Sunday. Almond caramel frappe, pineapple root beer. Black and white, Big Apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I want to go to Mars Where we rivers flow And your sweet sixteen Is waiting for you after the show I want to go to Mars You'll meet the gold dust twins tonight You'll get your, your heart. heart's desire I will meet you under the light gideceğim gerçekten. Ya cuma dönmeyi planlıyorum ben. Çünkü 24 de sınavım başlıyor. <gülüyor> tamam yayındayız. Bir bu buçuk aydınca kapak açmıyor. Deniz neden etme çalışmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunda üzerine program. <gülüyor> Neyse bu şarkılar falan. Biz evet. başka aleme geçtik yani. Acaba Filmler, şeyle QR kod falan koyup bu şarkıları liste yapıp oradan listeyemiyorum ben bir sekte. Yine <gülüyor> dinlesin ağlasın herkes <gülüyor> böyle. Ben Kerem'i e alarım. <gülüyor> <gülüyor> bu şey Tinanar, Kerem e temin, haber var. biz niye bugün böyle oldu? Park çok da ciddi yapardık programı. Hayaksız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek başına olunca çok ciddi oluyor ya. <gülüyor> Tek başına program yapan da ilk kişi oldun seçebilir evet ya. ya. Aslında... gelip boş aşkımı gerçekten tek başına mı falan? Evet biliyorum ben Derya yaparken öğrenmiştim sorup duruyordum ya sana. Şurayı nasıl yapıyorsun? Burayı nasıl açıyorsun? Falan diye böyle. Ne yersin? Yetenekli biraz. Evet. Haksızlık oldu Yok ama. ya. Ya artık şey oluyor yani. Ya birileri olsa kendi kendime sorup cevap vermez mi falan Bayağı yani? Değil mi falan? O evet, evet, Siz evet, ne de düşünüyorsunuz? De. Tabii falan. Bir canını veririm. Aynı katılıyorum. <gülüyor> Aynen. Arada kendi kendine itiraz ediyor. <gülüyor> Yok artık daha <gülüyor> ne. Hani sen abarttın bence bu yorum biraz abartılı oldu diye. bizim öyle bir mi? program yani. Yok program. program <gülüyor> programı böyle <gülüyor> bir şey. Ne istiyorsun acaba? Bir önce programı <gülüyor> siz yayınlamamışsınız galiba Değil mi? Tabii siz senin programla yayınlar mısınız? Her yok Hatta mesaj falan almıştık. O Aa. programı mısınız falan diye. Şey, ben, çünkü ben indirmedim. Yani e, ben attım neden? an itibariyle. Çünkü e, her <gülüyor> ama sağ ol. Çünkü her programa katıldığında e, şeyi yap, yaptığım için bittiği an Kalk hiç dönüşüm? o kısmına bakmayıp koşarak baş sigara içmeye çıktığım için hiç bakmamışım yani. Ha. Ha. Neyse arkadaşlar o program da yüklendi. Dinlemek isteyenler Archive.org'dan erişebilirler. Zaten şeyde de paylaşırım ben yarın ya da öbür gün hmm. Facebook sayfasında. Ee, ama şey e, mesai almıştık da o yüzden hatırlatayım dediler. Derya mailimi okumamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şimdi aslında. Bütün gün maillere bakmamıştım. İki gün önce attım o maili. <gülüyor> Hayır. Neyse. Şarkı git konuşacağız. Ya, ya. Dün, dün attım. Dün. Dün, dün attım dün. Dün, hocam, bütün gün sizinleydim evet. zaten. Evet. yani Sabah çıktım tamam açıklıyorum. Kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Mailim açıktı da tam o sırada Eğit'i koparken gördü <gülüyor> seçilme. Benimkini aksak şimdi bu rezalet ya. yani. Yok okuyorum. Yani okumaya çalışıyorum da bu hafta biraz şey yapacağız. Olunca... benim de öyle oldu. Aa. Ay mahvettim ya. Şu an oramı buramı yolluyorum. Neyse kan kaybımın örmeden şartını... yavaştan toparlayalım hatta bir şarkı ha, değil. Aynen bir Toparlamalı. Biz gidiyoruz. Evet zaten seçildim çok yorgun ve yoğun. Evet, stresi Stresli bir gün geçirdi onu daha fazla yormak istemiyoruz. Evet biraz şey kafasını girdim ben ya işte tam o tatil gibi hiçbir şey yapmak istemezsin falan ya. <gülüyor> yani umarım yarın işte tatildir da. falan gibi düşünüyorum. Evet ya biraz... İrem'de hasta olduğu için ondan baygı işleri falan dedi. Şüphelenmiyor değilim yani. Okey, Neyse gideyim de kendime meyve şey yapayım. Meyve almıştık. Evet. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için. Ee, ablaya, işte belki bir şey söylemek Görüşürüz ister. diyoruz. <gülüyor> Daha sık görüşmek üzere. Evet, bekleriz. Bitti şey mi? Edeceğim. Bitiriyoruz be, ben Bir şey demek ister misin? Yok. <gülüyor> satın aldım onun için şey de var ya. <gülüyor> aldım. İyi ki doğmuşum be. Valla kız. Sen doğmuşsun. Hiçbir tadı tuzu. Kimle Nerede uğraşacaktık zaten? biz böyle. Ruhsat çok valla şaka bir yana. Çok seviyorum denilicimi. Onunla uğraşmak başka bir keyif yani. <gülüyor> Kimse de o keyfi alamıyorum ya cidden. Şimdi ruhsatı verdik ve gerçekten benim hayattaki bir eğlencem gitti. <gülüyor> Her an geri alabilirim. <gülüyor> Yanlış bir hareket. <gülüyor> böyle düşünüp de böyle şimdi ne yapacağız falan diye. Bakalım. Ee, şey olabilir yani e, hareketlerine göre yani efendime söyleyeyim. Baktık olmadı. İstediğimiz gibi gitmiyor. İptal edebiliriz tekrar şu an almış olabilirsin diye ama. diye bir şey var arkadaşlar. Kaç var. ay süresi Ne zaman tam sabit olacak Şimdi ee, üç kere fes olursa üç kere üç kere fes olursa bir daha başvuramıyorsun iki sene falan. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bildiğin yönetmelik netbelik yazıyoruz. Evet, şey sınav. gibi düşün yani e, ehliyet gibi düşün. O hani kadar. Hani içkide yakalanmışsın gibi bir şey mesela bir yakalandın alt ay alıyoruz elinden sonra tekrar başvuruyorsun. Ooo yani. Ondan, sonsuza dek. Kolay de, değil. Alınabileceklerimden de, bir tane. Ne zaman yakalanıyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> abottum. <Ağlatırsın. gülüyor> <gülüyor> Son çıkınca şey yapacağız. Şey <gülüyor> o zaman bir şarkı. <gülüyor> yani, <gülüyor> <sansür>. <gülüyor> Neyse. O zaman bir e, tane öpücük hepinize. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Çıkalım. Canıtsın. Neyse, ulan. child for you, be like a shadow of a shadow, of a shadow.